1995, numaralı konu, bulutların ashabi gölgelendirmesi biz, Miktad bin Esved, Amr bin Abese, Şafi bin Hubeybel Hezli beraber yolculuğa çıktık, Amr bin Abese bir gün ortadan kayboldu, ben günün ortasında onu aramak üzere gittim, onu uyurken buldum, üzerinde bir bulut onu gölgeliyordu, onu uyandırınca, bu gördüğünü birisine söyleyecek olursan bozuşuruz, dedi, Allah'a yemin ederim ki, o ölünceye kadar gördüğümü kimseye söylemedim.